Seyyid İbrahim Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın evladı iptida Irak diyarında sakin olmuşlar ve Fırat nehrine karip mahalde Babil şehrini yapmışlardı. Sonra içlerinden bir taife ayrılıp Dicle kenarında ve şimdi Musul dediğimiz şehrin karşı yakasında Ninova şehrini bina etmişlerdi. Babil'in kadim ahalisi olan Nabıt kavmi Süryani lisanı söyler ve çok vakit Babil'i payitaht edip oradan her tarafa hükmeylerdi. Sonra Ninova'da zuhur eden Devleti Asuriye galip geldi ve Ninova'yı payitaht edip Babil dahi oraya tabi oldu. Muaharam daha sonra Babil, Babil'de Keldani taifesi kuvvet bulmuş ve Nabıt kavminin ulum ve marifine varis olmuştur. Babil ahalisi beyninde arasında Sabiye dini zuhur etmiş ki yıldızlara taparlardı. Cenab-ı Hak onlara İbrahim aleyhisselamı gönderdi ve ona yirmi suhuf indirdi. Hazreti İbrahim kavmini tevhide davet etti. İnanmadıklarından başka Meliki Babil olan Nemrut onu ateşe attı. Allah sakladı. Ateş yakmadı. İbrahim aleyhisselam selamete erdi. Ve bazılar bu mucizeyi görüp ona iman getirdi. Hazreti İbrahim müminlerle beraber Şam diyarına hicret etti ve Mısır'a gitti. Sonra Kenan iline geldi. Anda sakin oldu.